her Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umûri muhtesatuhâ ve kulle muhtesaten bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin fi'n-nâr ve ba'du Selam kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü. <gülüyor> Allahum selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sahih <gülüyor> Buhari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 Namazda Kulhu Ahad suresi ile namazını her rekatını bitiriyordu. Geri döndüğünde, Seriye'den geri döndüğünde bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle yaptığını haber verdiler. Ve Allah Resulü sallam ona bir sorun neden böyle yapmış dediğinde gittiler adama sordular ve o Seriye'nin komutanı muhakkak ki o rahmanın sıfatıdır.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 Şimdi hadiste geçen bu nedir? Bizim senetteki sahabenin kısa bir hayatını anlatmadır. Hadisin şerhine geçecek olursak sahabe diyor ki لِأَنَّهَا sıfatur rahman Çünkü bu Rahmanın sıfatıdır diyor. Şimdi İbn-i Dakikal Eyyid Rahimahullah diyor ki bu hadisin şerhinde tamam, tamam. Evet, Şimdi bu hadiste Rahman'ın sıfatının bir zikri vardır diyor. Yani e, e ne kadar birebir kendi zikri olmasa da genel olarak İhlas suresine baktığımız zaman ne vardır? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları vardır ki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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olsun bu tür e, ilim özellikle sıfatını Allah Azze Ve Celle birçok yerde ne yapmıştır, ispatlamıştır. Vola Yuhaytu ne bir şey immin ilmihi onun ilmini hiçbir şey ihade edemez, Kav e, e, açıklayamaz veya Enzellehu bi ilmihi Allah Azze Ve Celle onu ilmiyle indirmiştir veya Inna Allahu An Razzaqul Wabtilmati Maak Allah. Ruzuk verendir, güçlüdür, kuvvetlidir. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Muhakkak ki izzet kimindir? Allah'ındır, Rasulününün ve müminlerindir. Ve yine ne diyor? رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ şeyin رَحْمَةً Bizim Rabbimiz ilmi her şeyi ne yapmıştır? Rahmetiyle ve ilmiyle Allah'a sebebi her şeyi kuşatmıştır. Ve daha birçok ayeti kerimede ve yine diyor ki hadisi şerifte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 Allah size ve Celle ey ben sana her şeyi verdim. Neden yani bu hırs artık ne derseniz Ya Rabbi diyor Bela ve Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki senin bereketinden de yani kaçışı yoktur diyor. Madem verdin ben de topluyorum bereketini diyor. Genel rivayette ki orada tabi burada bizim getirdiğimiz delil olarak Bela ve Ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki nakzunla kullanıyorum. Ve yine buhari rahimahullah Allah'ın izzeti ve sıfatıyla ve kelimeleriyle yemin etme adında bir bab açmış ve bununla ilgili rivayetler zikretmiş ki İbn-i Abbas radıyallahu anhum'a kâne'l-nebiyyü sallallahu aleyhi ve seyyekûl âmudu bi izzetik Allah'ım senin izzetinle sana sığınırım diyerek ne yapmıştır? Bir çeşit yemin etmiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhum Diyor ki bir adam diyor cennetle cehennem arasında kalır diyor. Ve der ki ya Rabbi benim yüzümü cehennemden çevir der diyor. Ve, ve Ya Rabbi senin izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğim der diyor. Sonra hadisizlikle der ve cehennem demeye başka rivayette Yine burada izzetine yemin vardır ki başka bir rivayette Enes radıyallahu anhu'nun dediğinde cehennem hel min mezid demeye başlar diyor. Ya daha fazla var mı? Ve en sonunda Rabb azze ve celle izzetiyle Rabbül İzza izzet sahibi olan Allah azze ve celle ayağını diyor cehennemin üzerine koyat ve cehennemde belki katto katto ve izzetik. Ya Rabbi izzetine yemin olsun ki yeter.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 neden böyle yaptığınız bir sorun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu adam, bu komutan seferdeyken, neden yolculuktayken, ordunun başındayken işte arkadaki askerlerine namaz kıldırırken neden her rekatta e, Kulhuvallahu Ahs suresini okuyarak e, bitiriyor? O ne diyor? Çünkü o Rahman'ın sıfatıdır diyor. Allah azze ve celle diyor ki: "Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun."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 E, ispatlanmıştır kardeşlerim. Evet. Şimdi tevil ehli yani tevil dediğimiz zaman e, nasıl kelimeyi birebir alıp onu yorumlayarak başka manaları e, elde etmektir kardeşler.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 Allah azze ve celleyi sevebilir ki biraz sonra inşallah ne yapacağız? Bu delilleri zikretmeye çalışacağız. Şimdi diyor ki Allah azze ve celle in kuntum Allah fettabi'uni Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam okullarıma de ki eğer beni seviyorlarsa, Allah'ı seviyorlarsa in kuntum Allah eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun. Ki Allah da ne yapsın? Sizleri sevsin. Ve yine diyorlar ki, buyuruyor ki Allah Azze ve Celle İnne Allahı yuhibbut tevvabine ve yuhibbul mutatahirin Muhakkak ki Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri ne yaparmış? Severmiş, muhabbet duyarmış. Bela men bi ahdihi ve Her kim ahdine vefa gösterirse Ve Allah Azze ve Celle'den gerektiği gibi korkarsa فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَق۪ينَ Muhakkak ki Allah muttakileri, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanları sever, buyuruyor Allah Azze ve Celle. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ <gülüyor> يُحِبُّ Allah'a tevekkül et, ona dayan, ona güven, ona sarıl. Muhakkak ki Allah mütevekkili, yani hakkıyla tevekkül edenleri sever, buyuruyor. Ve,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 değil mi hani hay ben zaferinde Hayri. yahudilerin şeyinde ki zaferle sonuçlanıyor ve yine müslimde gelen ibayette muhakkak ki allah diyor takıyı olan mutttaıyı yani allah'tan hakkıyla korkan el hafi zengin ve gizli ibadet eden kullarını sever diyor burada zenginden kasıt allahu alem gönül zenginliği olabileceği gibi mal zenginliği de olabilir. Her ikisi de ihtimal vardır. Ama allah Alem gözüken gönül zenginliği daha ağır basit. Tabi en iyisini Allah bilir. Azzele. Ama zahirinde mal zenginliği de olabilir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kulunu, mutlaki kulunu sevdiğini, sevebileceğini gösteren en büyük delillerden bir tanesi. Diğer kısmı da bir kulun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 Maalesef müşrik vasfını almış ve ebedi cehenneme götüren bu vasfı hak etmişlerdir. Allah bizleri bunlardan eylemesin ya Rabbi. O yüzden diyor ya Allah azze mille, o Azze ve Allah. İnsanlardan kimi de vardır ki diyor Allah'tan başka ortaklar edinirler. Mitler edinirler. Yuhibbûnehum kehubbillah. Ve onları tıpkı Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Allah'a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 Müminler şunu çok iyi bilirler ki Allah Azze ve Celle'ye bizim olan sevgimiz muhakkak nedir? Kalplerin hayatıdır. Yaşamanın sırrıdır. Ve nedir? Ruhun nimetidir. Ve bilakis bu dünya ve ahiretteki en büyük nimettir.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 Rahibu Allah min kullu kulubikum Bütün kalbinizde Allah'a diyor. Yani tabiri caizse kalbinizin Allah Azze ve Celle'nin muhabbetini içmediği hiçbir zerresi, hiçbir parçası ne olmasın kalmaz. Bütün kalbinizde sevin. Bütün kalbinizde ne yapın Allah Azze ve Celle'ye bağlanın diyor. Bukhari müslimde gelen bir hadiste. Kim de diyor şu üç şey bulunursa imanın tadını tatmıştır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Birincisi neydi? Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmek. İkincisi bir kimseyi yalnız ve Allah rızası edince, Allah için sevmek. Ki biliyorsunuz buna paralel olarak Allah azze ve celle'nin gölgesinde ki öyle bir gölge ki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 Allah Azze ve Celle kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılacakmış gibi kerih gören kimsedir. Bu üç sınıf kimse nedir? Helâvet-ül iman. İmanın tadını almış kimselerdir. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. Ya İmanın Allah tadını... ayrılmak nasıl oluyor? Yani Allah için ayrılmak, biz bir Müslümanı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 söyleyenler olmuştur kardeşlerim. Neden Hacet Hanım'da bir dillendiniz? Anlamadım. Neden Hacet Hanı'nda birlenen diye dillendiler? Bir ne Hacet Hanım'da birlenen. Yani bütün şairler zatın başı sıkıştınız hemen Allah. Hemen gökyüzüne bakalım. Hani Sadiş Şerif'te geliyor ya, senin Rabb'ın kaç yedi nerede, biri göttü, Al, altı yer göttü. Sen başın dara geldiğinde sıkıştığında <gülüyor> hangisine <gülüyor> müracaat edeceksin? Bir kere <gülüyor> göttekine Yani her <gülüyor> yani, katiller dahi, şehatı, çok güzel açıklamış olurdu, o anında, sıkıştığında dahi, Evet, e, yine bütün ihtiyaçlar bütün ihtiyaçlar Allah azze vec'ye yönlendirilir Ki burada yine ahad demiştirlam yekullahhu kufuvan aad yani hiçbir şey ona bir denk veya ortak değildir diyerek Allah azze vedel bir yerde o ahad sıfatını ismini ne yapmıştır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 Diyor ki Allah Azze ve Celle de ki isterseniz Allah'a dua edin. isterseniz Rahman'a dua edin. Eyyemme <gülüyor> Hangisinde dua ederseniz felahul <gülüyor> esma'ul husna. Muhakkak ki en güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin Ayeti kelimesiyle İmam Bukhari Rahimullah Tevhid kitabında yeni bir kısım, yeni bir bölüm açıyor. Şimdi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 küfürden, kafirlerden e, bizleri korusun. Aynen. Onlara karşı bizlere yardım eylesin. Aynen. Bizim imanımızı korusun. Ailemize, neslimize e, neslimizin de imanını korusun. Aynen. Subhane Rabbika Rabbil Ezzet ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Ahiru Da'vana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah razı olsun.